Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i kalabalık bir kadroyla yapıyoruz. Ee, İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir. Orhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, hukukçu, Yelkenci, Denizli dostum. Ömür Yarsuvat, hukukçu olarak katılıyor. Bir de e, daha önce şahane bir program yaptığımız, şahane bir sohbet yaptığımız Sinem Dedetaş, Şehiratları Genel Müdürü. Sinem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi e, bugün çok zor ve karışık bir konuyu konuşacağız. Genelde İstanbul Limanı diye çerçevesini çizdim program duyurusunda. Bu programa Orhan Demiri hatta sizin hani kart yakında hamil şey, kart hamili yakınımdır gibi sizden rica etmişim Orhan Bey'e ulaşmak için şöyle bir şey rastladım internette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haber diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi kıyıları işgal eden kendi kurallarını uygulayan teknelerin ataköy gürpınar veya büyük sahillerine taşınması için kulları, kolları sıvadı yazıyordu. Sonra da genel sekreter yardımcısı Orhan Demir teknelerin Boğaz hattını mesken tutmalarını istemiyoruz dedi diye bir haber. Ben de bunun üzerine bir amatör denizci olarak, bir bebek koyu sahtini olarak, işte bir de açık deniz program yapımcısı olarak konu çok ilgimi çekti. Orhan Bey hemen konuya şöyle girelim. Bir kere bir ekte koyayım başına biliyorsunuz. Tekne kütüklerinde yani bağlama kütüklerinde tekne lafı yoktur. Yani kağıt evet. gerektiren her şey, her araç gemidir. Tekne bizim halka kahve <gülüyor> ağzıdır. Ama şimdi e, bir e, neden e, bu cümle bu cümle size mi ait? Teknelerin Boğaz hattını mesken tutmalarını istemiyoruz dedi lafı size mi ait? Gazeteci, gazeteci uydurması mı? Varsa bu... projeniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Çünkü çok önemli bir problem bu. Ee, size vereyim sözü. Tabii ki. Şimdi tabii burada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak e, anons ettiniz ama burada şehir plancısı Orhan Demir olmayı tercih ederim ben. E, ah onu, onu unuttum çok özür dilerim. Onu tercih ederim. Yani belediye e... kimliğimden bağımsız Şehir plancısı olarak burada olmayı tercih ederim. Hatta isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ot düden olduğunuzu biliyorum. Yok yok o şey değil. O değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani benim görüşlerim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal görüşleri olmayabilir. Onu söylemeye çalışıyorum burada. Ama tabii ki şehre bakışımız, insana bakışımız ortak. O, orada hiçbir sorun yok. Ama işin yasal tarafına gelince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belli yasal yükümlülükleri var. Benim şehir plancısı olarak kişisel düşüncelerim tabii bunlardan ayrı. Bir kere şeyi koymak lazım. Şehir kimler için, denizler kimler için, kıyılar kimler için? Aslında benim bu söylediğim, söylediğinize katılıyorum. Tamamen %100 benim düşüncem. Hatta %150 düşüncem de diyebilirim. Yani teknelerin bağlanmak için Boğaz kıyılarının mesken tutmasını istemiyoruz tabii ki. Do Peki şehir evet, evet. insanlar için aslında yani teknelerin kıyıyı kapatıp insanların kıyıdan yararlanmasını engellemesini istemiyoruz. Zaten e, kıyı kanunu da aynı şeyi söylüyor. E, şeyler diyor ki kıyı. Kan... Orhan Bey buyurun. Şimdi araya girmek istiyorum. Şimdi e, konuyu yavaş yavaş çok karışık bir konu bu. Evet. Yavaş yavaş açarak e, sohbeti derinleştirelim. Şimdi Tabii. ben bebekliyim, doğma büyüme bebekliyim. İşte yüzmeyi bebekte de öğrendim. Deniz tutkumun temelinde bebeğin denizcilik kültürü vardır. Tabii Şimdi mesela bebeğin geleneğinde tekne vardır, sandal vardır, Tabii. yelkenli vardır. Dolayısıyla ben bir bebekli olarak teknemi kendi koyumda bağlamak istiyorum. Yani herhangi bir kurumun al bu teklini buradan git demesi olmaz. Çünkü biz denizciyiz. Bizim teknelerimiz var. Tabii ki. Kıyılarımız var. Dolayısıyla yani şöyle koyalım. Bizim de bebekli olarak çok ciddi rahatsızlıklarımız var. Tabii Mesela ki. küçük bebekten başlayan işte Balta Limanı'na kadar uzayan bir sahil şeridi var. Bir de işte Kuruşeşme'den Beşiktaş limanından başlayıp yine bebeğe kadar gelen bir kıyı şeridi Tabii. var. Şimdi burada İki tür tekne var. Bir benim gibi amatör yerli denizcilerin tekneleri var. Bir de ticari tekneler var. Devasa boyutta e, motor yatlar var. Evet. Şu anda küçük bebek kıyısı berbat bir marinaya dönüşmüş, dönüşmüş durumda. Müthiş bir e, duvar çekildi denizle yerel halk, sahilde yürüyen insanlar arasında bir duvar var. Evet. Denizle ilişkisi tamamen kopartıldı ama ancak Haritada bebek demir olarak gözüküyor. Dolayısıyla bir de alargarı küçük tekneler var. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Tekne diye genel bir cümle kurduğumuz andan itibaren kafalar karışmaya başlıyor. Buyurun devam edin. Yok hiç karışmıyor kafalar. Şimdi şöyle bir şey var. Deniz kimin? Deniz kamunun. Yani sizin evet. ben bebekte doğdum, bebekte büyüdüm. Teknemi de bebekte kıyıya bağlamak istiyorum demenizle Taksim'de doğan birinin ben o Otomobilini taksi farkına park etmek istiyorum demesi arasında hiçbir fark yok bana göre. Yani kamunun kullanacağı bir yere orada doğmuş olmak, orada büyümüş olmak, orada yerleşik olmakla kişiselleştirilmiş kişisel e, mülkiyetimizde kullanmanız çok e, yasal açıdan doğru değil bir kere onu söylemeye çalışıyorum. A, a, ama bunu engellemek mümkün değil ki ben bebekliysem bebekte yaşıyorum yani sonuç olarak... Evet. Gerek bekleyebilirsiniz de, de teknenizi bebek bebek boğazda bebeğe bağlayıp boğazı ve boğaz kıyılarını işgal etme hakkınız yok biliyorsunuz. Yani kıyı kan bir şey var. Orhan Hı. Bey ben ben haktan değil. Ben burada ben, ben, ben bir, gele, gerçi ama. Ben bir gelenekten ben. söz ediyorum. Yani sonuç olarak Taksim'de doğan bir birinin otopark sorununu çözmek belediyenin işidir, ilgili kurumların işidir. Tabii. Ben ben bebekte tekne bağlamayı bir hak olarak söz etmiyorum. Bebeğin bir geleneği var. İşte biz küçükken sandallarımız vardı kıyıya bağlardık. Kimse ya yani hatta hatta sizi ilgilendirir. Ben işte herhalde epey bir zaman önce belediyeye bir para ödeyip bebekte tek sandalım ama sandaldan söz ediyorum motor yattan değil. E, bağlama kirası ödüyordum. Yani sonuç olarak bizim Kamudan söz ediyorsunuz. Ortada bir kamu yararı var. Evet bunu ben birazdan Ömür'e de sormak istiyordum zaten. Ama bir de kamu talebi var. Yani kamu yararı iki taraflı çalışan bir şey. Kamu yararı adına e, ne bileyim mesela benim e, haritada demir yeri olarak gözüken bebek koyunda demirleme hakkımı kimse elimden alamaz. Bırakın bebekli olmayı. Bir Fransa'dan bir tekne gelse bir deniz haritasına baksa, İstanbul'a gelen bir tekne, haritada bebek demir yeri olarak gözüküyor. Bebek koyuna gelip demir attığı zaman hiçbir idari kurumun e, o demir atan tekneye e, tedbir uygulaması söz konusu değil. Bu deniz hukukuna bağlı olarak bir hak. Çünkü haritada işaretli. Bilmiyorum, e, izin verirseniz ben Ömer otel şu... Kamu meselesini sormak istiyorum bir hukukçu olarak. Ee, Ömür, kamu yararı nedir? Kamu kimdir? Kamu nasıl tanımlanır? Kamu yararı olunca mesela ben Beysun olarak bir hakkım doğuyor mu? Nedir? Pardon, mühitteymişim. Şimdi aslında ee, güzel bir noktaya temas ettik şimdi. Kamu kim? Kamu yararı kimin? Kimin ne hakkı var? Kim hakklarını ne şekilde icra edebilir? Bunlar sınırlanabilir mi? Şimdi genel prensip olarak söyleyeyim. Ee, kamu oyuyla kamuyu birbirinden karıştırmayalım. Kamu hepimiziz. Bu ülkede yaşayanlar. Ve bizim hepimizin hakları var. Ve biz haklarımızı icra ederken genel olarak kamunun, yani bizim dışımızdaki bireylerin haklarını ihlal edemeyecek şekilde icra etmemiz lazım buna. Ee, bu gerekli düzenlemeyi de hukuk yapar. Hukukun yaptığı düzenlemeyi de idare uygular. İdarenin uygulamaları hukuku uygun değilse o takdirde de yargı idareyi denetler. Bu böyle bir kuvvetler ayrılığı mekanizmasının bir parçasıdır. Ya, yasama kuralları koyar, kamu menfaati için koyar. İdare yasaları kamunun menfaati doğrultusunda uygular. Yani ne demek bu? Bir örnek vereyim. Ben Ömür Yarsuvat olarak halkarım teknemi alırım. Derim ki bebek alanı haritada demirleme alanı olarak gözüküyor. Benim de çok güzel, kocaman, 50 metrelik bir gemim var. Ben buraya demirlerim kardeşim bunu. Dediğim vakit Liman Başkanlığı idare olarak gelir der ki sen bu hakkını icra ederken tabii ki demirleme hakkın var ama bu hakkını icra ederken Kamunun haklarını ihlal edemez. Kamunun hakları nedir burada? Kamunun menfaatleri. Serbest seyir hakkı olabilir, kıyılardan yararlanma hakkı olabilir, eşit Güvenlik yararlanma olabilir. prensibi olabilir. Der ki ben seni sınırlıyorum. Dolayısıyla bizim birey olarak sınırsız bir yararlanma hakkımız yok. Bizim sınırlarımızı diğer bireylerin menfaatleri belirliyor ve bunu da idare düzenliyor. İdare keyfi bir şey yaparsa da biz yargıya gidiyoruz. Diyoruz ki idarenin yaptığı yanlıştır. Çünkü bunun da prensipleri var. İşte idarenin eşitlik prensibi, kanunilik prensibi, şekil prensibi. Bunlara aykırı olursa idarenin yaptığı şeyler o iptal ediliyor. Bu çok basit bir çerçeve. Peki tabla işte burada zaten sanıyorum meselenin karıştığı nokta da bu. Şimdi Orhan Bey çok haklı olarak sen bebektesin ama bebek kıyılarını kullanma hakkını bebekli olduğun için alamazsın diyor. Doğru. Evet doğrudur doğru. olarak ama, doğru. Ama aynı zamanda bir ben amatör bir denizci olarak büyükşehir belediyesinden tırnak içinde çünkü Hı. kıyı e, deniz ve kara sorumlulukları paylaşılıyor e, eğer ki muhatabın büyükşehir belediyesi ise ben e, Orhan Bey'e Peki ama ben teknemi nereye bağlayacağım? Yani eğer idare bana al tekneyi buradan git dediği zaman teknemi koyacağım bir yerde gösteriyor olması lazım. Çünkü benim de e, kamu uyu olarak diyeyim e, Ömer talep etme hakkım var. E şimdi Doğru. taksimde taksimde doğup otopark örneğini verdi Orhan Bey. Evet. Ama o zaman benim taksimde insani bir şekilde arabamı park edeceğim bir çözüme ihtiyacım var. Doğru. Şimdi ben şimdi Orhan Bey'in hafif böyle şey tartışıyor gibi olduk Orhan Bey'le ben ben sözü tekrar Orhan Bey'e vermek istiyorum Orhan Demir'e bir şehir planlamacısı olarak. Çok net soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kıyı boğaz kıyılarını teknelerden temizliği temizlemek istiyoruz cümlesinin arkasında nasıl bir proje var? Ne öneriyorsunuz Cüm bana? Şöyle bir şey var, yine madem otopark örneğinden verdik, herkesin teknesi yok ama otomobili olan kişi çok daha fazla olduğu için daha iyi anlayacaktır diye şey yapıyorum. E, Taksim'de oturan, elbette Büyükşehir Belediyesi'nin otopark e, sorununa yönelik olarak otopark yapma ve insanların araçlarını otopark yaratma görevi var. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu, de evinin önünde otopark yapma görevi yok. Biliyorsunuz şehirler insanlar için daha çok insanlar ve araçlar birlikte yaşıyorlar. Siz araçlara bu kadar serbestlik tanırsanız bu araçlara kıyıya bağlanan tekneler de dahil, otomobiller de dahil insanlara dolaşacak, şehirden yararlanacak yer bırakmazsınız. Söylemeye çalıştığım şey o. Tabii ki teknenizi bağlayacak yer olmalı ama bu bebek de olmayabilir. Gürpınar'da olur, Kalamış'ta olur. Kendikte olur, başka bir yerde olur. Yani herkes evinin önünde nasıl ki otomobilini park etmek elbette ister. Ama böyle bir şey mümkün değilse herkes de e, mahallesinin kıyısına teknesini istediği gibi, canlının istediği gibi şey yapamaz. Buna bir düzen getirilmeli diyorum ben kısaca. Peki var mı bir projeniz bana net olarak? Proje, ya, şöyle... var proje var. Bundan hatta üç sene önce yapılan bir proje var. Ben de o projenin talep analizleri kısmında çalışmıştım. İstanbul'daki benzer biraz önce konuştuğumuz yatlar, motor yatlar, balıkçı tekneleri ve temizlik teknelerinin düzeni için bir proje yapıldı aslında İstanbul'da. Bu projeyi tekrar gündeme getirmeye çalışıyorum. Ben açıkçası yapmaya çalıştığım şey bu. N nasıl bir proje bu? Lokasyonu neresi? Bu projenin içerisinde İstanbul'daki ilk önce şeyler tespit edildi. Şu anda İstanbul'da kaç tekne olduğunu kimse bilmiyor. Biraz önce Ömür Bey... Ben... Aşağı yukarı 5 bin civarı. Aşağı yukarı. Yani kaydı evet. yok. Yani şu anda İstanbul'da bağlanan teknelerin kaç tane olduğunu liman başkanlığı da dahil Turizm Bakanlığı da dahil kimse bilmiyor. Çünkü bu teknelerin bir kısmı Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat alıyor. Bir kısmı farklı limanlara kayıtlı, farklı limanlara kayıtlı olup buraya bağlananlar var. Dolayısıyla bunun bir düzenin olması lazım diye düşünüyorum. Ben bu düzen içerisinde de insanların sıklıkla yararlanacağı, kolay erişilebileceği, denizden yararlanabileceği, bu gerek görsel açıdan olabilir, gerek kıyısında yürüyüp spor yapma olabilir, gürek çekmek rekreasyon, olabilir. Rekreasyon, amaçta amaçlı olabilir. Şeylerin, evet. alanların da bu tip engelleyici şeylerden, teknelerden temizlenmesi gerekir diye düşünüyorum. bahsettiğim çalışmada bir projeksiyon yapıldı. İstanbul'daki balıkçı tekneleri, temizlik tekneleri ve motor yatlarla yelkenlilerin sayısı ileriye dönük olarak tahmin edildi ve bunlar için de farklı yerlerde marinalar önerildi. Şey bu proje bu aslında Dolayısıyla boğaz çok kıymetli bir yer e, aslında boğazda şey otopark nasıl ki e, biraz önce örneğini verdiğim taksim otopark olarak kullanılamazsa insanların e, yaşayacağı kamunun yararına açık şekilde çok kişinin kullanabileceği bir şekilde e, şey yapacaksa değerlendirilecekse. Önemli erişimi olan rekreatif diye olan kıyılarında, şeylere vatandaşlara açılması için düşünüyorum ben. Doğru haklısın biz de bunu istiyor. Şimdi mesela direkt bebekten sanıyorum bebek çok önemli bir örnek bir genelleme yapmak için çünkü bebek bir taraftan İstanbul'un en çok e, turistik e, şeyi evet. e, işgaline uğrayan semtlerinden mahallelerinden evet. bizim deyimimize köydür. Biz sonradan mahalle yaptılar Tabii ama ki. şöyle bir şey var Orhan Bey şimdi Tekne bağlama düzenlerine bakıyoruz Boğaz kıyı şeridinde. Ortada bir düzen yok. Herkes kafasına göre ton atmış, piknesini bağlamış. Teknen arasında artık usturmaça üstüne usturmaça bir yığılma var. Dolayısıyla bu yığılma mesela Bebek sahilinde bir duvar oluşturdu. Bu evet. çok rahatsız edici bir şey. Ama evet. aynı zamanda bir de Alarga'da duran küçük tekneler var. Şimdi sonuç olarak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mesela bu konuyu tabii ki e, tahmin edersiniz. E, sohbetini yaptığım bir sürü bebekli arkadaşım var. Genel talebimiz şu. Ya kim liman başkanlığımı yapar, kıyı, kıyı evliyeti yapar, büyükşehir belediyesi mi yapar bilmiyoruz. Ama bir tonoz düzeni kurulsun ve bebek koyunda demirlenecek tekne sayısı insani tırnak içinde insani sayıda tekne sayısı belli olsun. Ve orada bu tonos sistemi aynı zamanda güvenliği de sağlasın. Çünkü biliyorsunuz yani Boğaz aynı zamanda güvenlik konusunda ciddi bir problem. Akıntısı var, fırtınası var, gemi trafiği var. Dolayısıyla aklı başında yapılan bir tonos sistemiyle bebek koyu tekne demirleme alanı olarak düzenlenebilir. Ama siz biz bebekten bütün tekneleri atıyoruz dediğiniz zamanda başka bir problem çıkıyor ortaya. Yok yani, ya miyim? Tabii burada, ki. Şimdi burada bir aslında bakarsanız şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz yine. E, te, deniz kıyıda yürüyenlerin olduğu kadar denizde seyredenlerin de aynı evet. zamanda. Nasıl yol, kaldırım, yaya geçidi varsa denizde de aynı prensipler var. Herkes yararlanıyor bundan. Şimdi bizim aslında anladığım kadarıyla burada yapmak istediğimiz şey Bebeği bir tekne otoparkı olmaktan kurtarmak. Sadece bebeği değil, İstanbul'un yani şöyle... yıllarını bir otopark olmaktan kurtulmak. Şimdi ikinizin de söylediği şeyleri dinlerken şunu fark ettim. Marina bir çözümdür. Ama 50 tane marina yaparsınız, 50 tane tekne otoparkı yapmış olursunuz. Evet. Ömür bur burada... Ömer şu marina lafını alıp bir örnek veriyorum. He, bu Orhan Bey'e de bir e, gönderme evet. olacak. Yani ben denizci olarak bunu söylüyorum İstin, zaten. İstinye koyu, İstinye, Hah. Boğaz'ın en güzel koylarından bir tanesiydi. İdi. Şu, anda, şu anda hem İstanbul hem İstinye'de yaşayanlar İstinye koyunu kaybettiler. Çünkü oraya bir ıı, marina yapıldı, tekneler oraya üst üste yığıldı. Yayalarla deniz arasında bir tel çekildi ve şu anda İstinye kayıp. Aynı proje Bebek içinde vardı. Bebekler Derneği, Bebek Sen't Girişimi hepimiz hep beraber itiraz ettik. O şimdilik duruyor bilmiyorum. Orhan Bey'in haberi var mı? Bebek'te yapılmak istenen o facia marinadan, otoparktan. Ne diyorsunuz bir şehir planlamacısı olarak Orhan Bey? İstinye koyunu kaybettik mi? Aynı şeyleri söylüyorum. İstinye koyu kaybolmuş. Çok açık ve net. Aynı şey bebekte olmaması lazım. da durumdan kurtulması lazım. Çok açık Ama, ve net. Amerika'yı yani. yeniden keşfetmemize gerek yok. Belli. Bakın İstinye, Kanlıcakörfez, Tarabya, Bebek. Bunlar, kuru Çeşme. Kuru Çeşme. Bunlar çok nadide alanlar. Tabi alanlar. Doğal limanlar. Evet. Şimdi marinayı alırsınız, her yere marina yaparsınız. Gidin İbiza'ya, etrafı marina doludur. Ama Ibiza'nın koyları marina'ya çevrilmemiştir. Koylar koy olarak kalır. Evet, Ataköy'e evet. marina yaparsınız. Yapın. Koyun mendireyi, olsun. E, marina olsun. Malte mal pekiyle kendiye yaptınız. Marinalar yapılır ve marinalar tekne otoparkıdır ve kalsın o şekilde. Ama Heybeli Adanı'nın arkasında Çam Limanı'na marina yaparsanız bir cinayet işlersiniz. Evet. Bistiniye'ye marina yaparsanız bir cinayet işler. Portofino bugün Portofino'dur. Capri bugün Capri'dir. Çünkü oraya marina yapılmadı. İtalyan geri zekalı değil. Capri'ye koyarsın mendireyi etrafına. İçeriye bütün lüks tekteler girer. Ee, turist tekneleri girer. Alın size marina der ama Capri'yi öldürür. Peki ben burada... Biz bebeği <gülüyor> Boğaz'da hiçbir yeri öldürmemek için tekne otoparkçılığını oradan çıkarıp belki de evet. Beyzun'un dediği gibi e, sınırlı sayıda tonozunu koyup oraya yani Portofino'ya girmek ederim. benim hakkım tekneyle. Ama gidiyorum kusura bakma yerimiz yok sadece 10 tekne alıyoruz diyorlar giremiyorum içeriye. Ama teknelerden hiçbiri orayı bloke edemiyor. Peki ben Ömür ben burada Sinem Hanım'a söz vermek istiyorum çünkü... Biz Sinem Hanım'da çok güzel bir program yapmıştık. Daha sonraki sohbetlerimizde şehir hatlarının iskeleleri amatör denizcilerle ilişkilendirme gibi bir projeleri var. Sinem Hanım, bizlerle misiniz? E, tabii tabii dinliyorum. Ee, şu e, iskelelerin amatör denizcilerle ilişkilendirilmesi projenizi biraz anlatır mısınız? Evet. Tabii ondan bahsedeyim ama öncelikle bir teşekkürle başlayacağım. Şimdi Orhan Başkanımıza aslında çok hani bir tanıtımla girmedi ama bunu söylemek lazım. Çünkü aslında Ulaşım Daire Başkanı yani biz şehir adları biliyorsunuz. Ulaşım Daire adına, ulaşım dairemizin belirlediği tarifeyi işleten bir şirket olarak İstanbul'a hizmet veriyoruz. O da, o da ilgili genel sekreter yardımcımız Sayın Orhan Demir'e bağlı. Ee, şu ana kadar yapılmış olan denizdeki işte gece tarifeleri, seferlerin çoğaltılması, uz uzaltılması, yeni hatlar açılması bunların hepsi aslında toplulaşım daire başkanlığımızın kontrolünde giden işler. Ve aslında denizcilere bu denli destek olunduğu için çünkü biz deniz tarafındayız bu, bu işleri bir şekilde işte e, gönüllü, e, gönülden diyeyim e, doğrusunun bu olduğunu düşünerek yapıyoruz. Ama buraya ikna olan ve aslında yol açan kendisi. Ona bir kere öncelikle buradan çok teşekkür ediyorum. Verdiği tüm destek için denizciler adına. Şu anda konuştuğumuz zaten hani hem akademik anlamda da hocamız. Bu yönde çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve en doğrusunun hani katılımcı süreçle birlikte tüm akademik bilgiyle doğrusunu yapma içtenliğiyle de bize yol gösterdiği için bir kere daha kendisine teşekkür ediyorum. Buradan herkesin huzurunda. Şimdi İskelelerin e, amatör denizcilere açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Burada da yine katılımcı süreçte hangi iskelelerin ve hangi yerlerin belirlenmesi gerektiğiyle ilgili bilgi topluyoruz. E, yeni tarifeler belirledik aslında ve talep toplamaya da devam ediyoruz. E, şu ana kadar gelen açıkçası net bir talep olmamakla birlikte e, süreci bu yönde devam ettiriyoruz diyebilirim. Ama e, şimdiye kadar hani şunu kullanalım, şöyle yapalım stratejisi. Ee, henüz daha taraflardan olgunlaştırılıp e, bize ulaşmadı. Peki ben e, sözü tekrar e, Orhan Demir'e vermek istiyorum sizin girişinizden sonra. Bir, iskelelerin e, amatör e, denizlere açılması aynı zamanda bir yerel e, kültürün bir tür kabulü ve itina ile saklanması anlamına geliyor. Bir taraftan da benim bu programı ya, bu bir seri olacağını umuyorum ee, devam edersek ee, ortak bir çözüm yani her tarafın görüşleri alınarak bir ortak çözüme doğru gitmemiz gerekiyor çünkü yerel bilgi çok önemli mesela işte e, kara trafiğinde değnekçi derler bu şimdi İspark oldu yani bir düzenleme getirildi ama durum değişmedi Arabalar yine yol kenarında park ediyor. Sadece sahibi olarak benim muhatabım değişti. Eskiden de para veriyordum, Ama artı nedir? Şunu biliyorum ben. İspark'ın orada bir görevlisi var. Ben arabayım mı oraya bıraktığım zaman güvenlik anlamında bir muhatabım var. Eskiden yoktu. Şimdi var. Yani arabama bir şey olsa ben oradaki İspark görevlisine ne oldu kardeşim benim arabamı diyebiliyorum. Şimdi aynı şey deniz içinde geçerli. Yani yerel talepler var. Yani Bebekliler, Arnavut köylüler, işte Kuruçeşmeliler, işte İstinye'diler. Bir de şeyi çok iyi biliyoruz. Yani İstanbul gibi bir metropolde şehir yönetiminin, şehir planlamasının ne kadar zor ve güç olduğunu biliyoruz. Çünkü müthiş bir yığılma var. Müthiş bir nüfus artışı var. Yani o program başında söyledim. bebekle şu anda o koca koca tekneler, o duvarı oluşturan tekneler usturmaşa üstüne usturmaşa bağlı. Halbuki normal şartlarda Ömür Bey ki açıklama getir. Kamu yararı tanımlanarak bebek koyunun kaldırabileceği sayıdaki tekne belirlenebilir belli bir mantığa göre denir ki bebek sahiline işte 10 metreden büyük olmamak üzere tekne aralarında 3-4-5 metre alır bağlamak kaydıyla şu kadar sayıda şu netelik tekne bağlanabilir denir. Çünkü bakın ben e, amatör denizciyim benim tekne var şu anda bebekte bebek parkının açığında tonozda demirli duruyor. Ben e, tekne ile bebeğe gelirken herhangi bir arıza olsa küçük bebek sahilinde yanaşacağım bir kıyı şeridi yok. Şehir planlanması olarak Orhan Bey ne diyorsunuz bu duruma? Bir de denizden bakın. Yani siz ısrarla evin önüne tekneyi park ettiğe çalışıyorsunuz. O da, şey o da Yok, saygıyla daha önce Fenerbahçe Tabii daha önce Fenerbahçe, <gülüyor> Fenerbahçe maline bağlıydım. Ataköy <gülüyor> maline <da> bağlıydım. bağlıydım. <gülüyor> <Ay, gülüyor> şimdi çözüm yüzlerine işte, konuşalım. Şey Peki nasıl şimdi, bir kıyı şey söylediğince ilk önce şimdi bakın zaten bu katılım ortak akıl bizim çok benim sevdiğimizde hep kulumuz bugüne kadar bir buçuk senç ben yani burada başlıyordu ama diğer arkada da aynı şekilde kullan bir şey daha geçenlerde ulaşım platformu, sivil toplum örgütleri akı şeyler akademisyenler, kamu kuruluğuna aktı gelebiliriz, topladık bir fayda açıda Kambul'un ulaşıcı sorunumuzu hallederiz diye konuşuyoruz. Şeyde aynı şekilde. Dolayısıyla bunu ortak akıl, şaşma şey, netliyiz, netliyiz, karayip. Dolayısıyla o şey herkesin düşüncesini erte alacağız. Bugün pek de sanatle ilgili parayla tolatılıyor. Parayla bildiğiniz belki torunma birileri kim atıyor. Dolayısıyla oraya bir şey bak lazım. Şimdi biraz önce İspark'ın yayını verdiniz. İspark yol kenarında parklarında biz etmesek kâra geçecek. İspark sadece yol kenarında parklarda gittiği için zarar ediyor. Hem otoparkta e, şey, görevler için Sanki Orhan Bey, düz ses çok Söyleyeyim, kötü geliyor. Yıldır. Pardon. İzin rica <gülüyor> edeceğim. Ses çok kötü. Anlaşılmıyor. Böyle. Ses çok kötü geliyor. Herhalde internet bağlantısı yüzünden. Şimdi, berhem berhem, çöz berhem çözüm. Berhem çözüm. Kabloyla bağlantı. Ee, galiba daha iyi. Şeyi kapatırsam belki biraz daha düzelir. Evet, görüntüyü kapatır. Şimdi nasıl? Evet, şimdi Biraz önce söyledikleri tekrarlamanızı tamam. rica edeceğim. Tabii, tabii şöyle bir şey var. Bütün bu sorunları tabii ki ortak akılla, bütün paydaşları işin içine katarak çözümlemeye gayret ediyoruz ve bunda da kararlıyız. Daha yeni ulaşım platformunu kurduk ve bu platformda akademisyenlerden, sivil toplum örgütlerinden, işletmecilerden, kullanıcılardan, Kamu kuruluşlarından oluşan 1500 tane paydaşımız var. Deniz yolları da aynı şekilde buna benzer şekilde ve deniz yollarının payını kullanımını arttırmaya şeyliyiz. Ama e, deniz yolları, beni bağışlayın, hani çok e, şeyim yok, teknem yok ama şunu söyleyebilirim. Yani bireysel tekne kullanımıyla deniz yolunun toplu kullanımını birbirinden ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Yani toplu taşıma deniz yolcusuyla tekne sahiplerini birbirinden ayırmak gerekir. Mekanlar kısıtlı, şehrin mekanı kısıtlı. Siz idareci olarak ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu mekanı kimin kullanmasını istediğinize karar vereceksiniz. Ve buradaki öncelikte elbette daha fazla kişinin kullanmasına yönelik. Dolayısıyla bizim önceliğimiz e madem denizden konuşuyoruz, önceliğimiz toplu taşımada denizin payını arttırmak. Tekne sahiplerinin evet hukuk sorununu çözmek değil. Bu kere bunu açık ve net olarak söyleyeyim ben. Vallahi size. Bir, bir, olan... bir bir bir ihtiyacı bir ihtiyaç öbür ihtiyacı ezmemeli. Ben eee izninizle önceliklerden e, bahsediyorum. Bu e, olarak ömür bahsediyorum. Tabii tabii. tabi anlıyorum söylediğinizi. Ben Ömür'e sormak istiyorum e, izninizle e, bir hukukçu olarak Ömür e, bir İstanbul Limanı için tekne sayısı kamu yararına bir tahdit getirilebilir mi? Böyle bir hak var mıdır kamunun? Şimdi getirilebilir. Kamu, e, kamu yararı için liman başkanlığı idare gerekli düzenlemeleri yapar. Emniyet için olur, kamunun menfaati için olur, toplu taşıma için olur. Bunların hepsi olur. Nitekim Gidip de Karaköy, orak Karaköy de kıyı ama kimse Karaköy'e demir atmıyor, atamıyor. Niye? Evet. Orası bir top, bir e deniz taşıma merkezi çünkü. Ama evet. şimdi ben burada vatandaş ömür olarak konuşacağım, denizci ömür olarak dahi değil. Evet. İstanbul'un her yerine istiyorsanız toplu taşımayı koyarsınız. 50 tane köprü yaparsınız, bo köprü boğazın üstüne. Dersiniz ki üç köprü yetmiyor, 50 köprü yapacak. Köprü toplu taşımaya hizmet etmez. Ee, o zaman <gülüyor> köprüsü yaparız. Veya e, Boğaz'ın ben deniz e, taşımacılığına hep inanmış bir insanım. Arttırılması gerektiğine de inanmış bir insanım. Dolayısıyla Boğaz'a aslında ring sefer devamlı onu da yapabiliriz. Ve deriz ki hatta transit geçiş trafiğine sözleşmelere uymak kaydıyla da sınırlarım. Çünkü insanın hakkı vesaire. Bunların hepsini de yapabiliriz. Ama unutmayalım. Bahsettiğimiz Boğaz bir inci. Yok başka yerde. Elinizdeki evet. en güzel mal varlığını yıpratmadan bunu yapabiliyorsanız eğer doğruyu yapmış oluruz. Yani evet. Boğaz'ın dört tane koyu varsa bu dört koyu koy olarak tutarak yani biraz önceki Capri, Saint-Tropez, Portofino örneğini veriyorum. Bunları bilmiyor mu insanlar etrafını? buraya bir gemi terminali koyar yolcu taşımacılığı yapar. Bu değil çözüm. Bu çözüm değildir. Çözüm ikisinin arasındaki dengeyi bulmaktır. Dolayısıyla ha şu, e, e, en basit örneğini vereyim toplu taşımada. Bebek iskelesine çok büyük bir yolcu gemisi de yap, yanaştırabiliriz toplu taşıma için. Şu anda ring seferini yapan e, Bebek Kandilli Andolu Hisarı'nın küçük gemileri gibi de yanaştırabiliriz. Anlatabiliyor muyum? İşte buradaki kamu menfaatiyle, e, bireylerin menfaat arasındaki dengeyi de belediye veya idare diyelim, pardon burada idare kuracak ikisinin birlikte var olmasını temin edecek. Şimdi öbür e, e, bir araya girmek istiyorum bir küçük bir örnekle karadan <gülüyor> karadan örneklerim. Şimdi bu elektrikli scooterlar var biliyorsun <gülüyor> bir yerden alıyorsun bir yere bırakıyorsun. Şimdi kağıt üzerinde bu iyi bir fikir. Ben mimar olarak bunun İyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da hani eğitim çok önemli diyoruz ya. eğitimmeden önemli? Eğitim çünkü insan malzemesinin kalitesini yükselten bir şey. Evet. Geçen gün bebekte bir tane e, elektrik direğine dört tane o skuturlardan bağlanmış. Ve yaya geçicini kaplıyor. Şimdi bir taraftan kağıt üzerinde iyi fikir var. Bir de bir taraftan da o fikri nasıl kullandığımız var. Şimdi... Burada belki Orhan Demir'e bir şehir planlamacısı olarak hem işinin çok zor olduğunu biliyorum hem de şunu sormak istiyorum. Nasıl bir düzenleme getireceksiniz ve insanlardan ne tür davranışlar bekliyorsunuz? Çünkü şu anda bebekteki o kötü örnek var işte usturmaça üzerine usturmaça bir duvar olmuştu. Hep onu söylüyorum çünkü felaketmiş. Ama öte yandan... İster bebekli olsun, ister Diyarbakırlı olsun, ister Mardinli olsun. Bir tekne sahibi, sandal sahibi gelip bebek koyunda belli bir düzen çerçevesinde teknesini bağlayabilmeli. Bu bir ihtiyaç çünkü. Yani yok kardeşim bu senin e, babanın malı değil, al tekneni buradan git diyemez idare. İdare çözüm üretmekle yükümlüdür. Öyle değil mi Orhan Bey? Yani babanın malı değil diyebilir diye düşünüyorum, şehrin malı diyebilirim. Onda bir şey yok. Sakınca yok. Babanın malı değil demekte de hiçbir sakınca yok. Ba bana göre. Doğrudur. Doğrudur. Ee, evet. Ömür Bey. Yani Tamının malı. Şey, Tamının malı, tam tam tam malı. Tam tam malı. malı. Şimdi Ömür Bey'in verdiği örnek çok güzel. Burada bir düzen olması lazım. ve Bir e, şey e, sınırlama getirilmesi lazım ve bir dengeye oturması lazım bunun. Ama bu dengeye otururken de öncelik en çok kişinin yararlanabileceği düzenleme olması lazım. Şeyimiz bu, felsefe bu aslında. En çok şehirde yaşayan ya da dediğiniz gibi dışarıdan gelen her kimse en çok kişinin yaşayacağı şey. Scooter işte biraz önce örneğini verdiniz. Şu anda hiçbir şey yok. Ne yönetmeliği var, ne yönelgesi var. İstanbul'da kaç tane scooter olduğu belli değil. Hiçbir yere kaydı yok. İsteyen istediği gibi kullanıyor yok. Kullanıcıların evet. üzerinde İyi. hiçbir denetim yok. İyi Hiç bir şey yok. Bence iyi bir fikir. Çöp olmuş vaziyette. Çöp çünkü şeyini koyduk onun da. Yönerge hazırladık. Yönerge hazırladık. Kaç kişi kullanır? Nerede kiralanır? Nereye park edilir? Hangi yolda kaç kilometre hızla gidilir? Kullanırken ne giyilmesi lazım? Işık sistemi, ses sistemi nasıl olmalı? Ve Bizim UKOME diye bir kurulumuz var şeyde. Belediye bünyesindeydi. Belediyenin hmm. elemanlarının çoğunluk olduğu bir şeydi. 4-5 önce onun da içinde 4-5 tane bakanlık elemanı Monte ettiler genelgeyle. Oradaki şey de elimizden geçti. Onun yönergesini de geçiremiyoruz. Şimdi bu da tabii benzer şeylerde başımıza gelebilir diye şey yapıyorum. Hazır dinleyiciler varken söyleyeyim <gülüyor> diye şey yaptım. Bizim önceliğimiz var var. dediğim gibi en çok kişinin yararlanacağı düzenlemeyi yapmak. Ömür Bey'in dediği çok doğru. O dengeyi de sağlamak gerekiyor. Herkes nasıl ki arabasını evinin önüne ya da dükkan sahipleri dükkanının önüne park etmeye alışmış bugüne kadar teknelerin de belli bir düzende elbette bir yere park edecek. Ömür Bey'in bahsettiği gibi bunlar koyları olmamalı. Kesinlikle yüzde yüz katılıyorum. Şey evet. yani Koylar olmamalı demedim aslında yani park yeri haline gelmemeli. Evet. Madene olmamalı dediniz. Koylar marina olmamalı. Diyorum. Evet koylar marina olmamalı. Koylar marina, marina bambaşka bir şeydir. Olmamalı. Bakın bazı tabii İstanbul, bir şey İstanbul bir metropol. İstanbul bir metropol. Dolayısıyla tutup da İstanbullu e, ne bileyim ben Simi adasıyla bir tutamayız. Doğru. Simi Adası'nda denizcilik çok gelişir belki çünkü bin tane koyu vardır, herkes bir yere girer. Arada sırada da feribot gelir, feribota öncelik verilir, toplu taşımadır. Bütün adanın ticareti oradan döner, çok güzel ama neticede nüfusu az bir yerdir. İstanbul bir metropol, New York bir metropol. İstanbul'un ee, evet ben... İstanbul muazzam bir deniz kültürü var. New York'un da etrafı olduğu gibi denizle çevrili ama New York'ta deniz kültürü sıfır. New York'un bir deniz hayatı yoktur. Bir, bir araya girebilir miyim ben? Rica evet, etsem. Buyrun, ben. Yani Değerli katkılarınız yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bunları konuşmaya da devam etmek önemli ama e, şunu söylememde fayda var. Zaten de bakış bu yönde. Yani biz tutta da e, ailesi olarak diyeyim ben. Çünkü şehir bir iştirak şirketi biliyorsunuz ama biz burayı hani İBB ailesi adına e, hani başkanım söyledi gerçi. Yani onların adına konuşmak belki doğru olmak ama olmaz ama. Ee, en azından bakış açısını yansıtmak için bir şeyler söyleyelim. Ee, bütün bu bilgiyle birlikte hareket ediliyor. Yani buradaki bağlama alanlarının düzenlenmesi dediğimiz zaman herhangi bir şehirde çünkü şimdiye kadar şehre yapılan ya bu sosyolojik anlamda da kültürel anlamda da bir yerlerden kopyalamayla hiçbir şeyin yürümediğinin bilincinde olan yöneticiler var şu anda. Yani bundan çok emin olabilirsiniz. Çok o yüzden İstanbul'un e, kültürüne Sosyolojisine, denizine, her şeyine kendi özelinde bakan ve değerlendiren bir anlayış var. Ve bu da sadece şöyle de değil. Yani en doğrusunu biz biliyoruz. Bu böyle olmalı da değil. Bu anlamda herkes açık bir süreçte bu toparlanmış. Sinem sin Hanım gitti deniz, sanıyorum. Deniz, deniz, efendim duyabilir misin? Yok ben duyuyorum. Ben duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> deniz kıyılarının e, düzenlenmesi... Orhan Sanıyorum bağlantında problem var. Duyuyoruz. duyuyoruz. Biz duyuyoruz. Musun? Çok ee, net duyuyoruz. Meclis'in de zannediyor. Sinan Hanım sesiniz gitti. Son tamam, söylediklerinizi. Ben, ben devam so. edeyim. Siz ee, devam yani, edin Hanım. Tamam. Ee, bu, bu aynı mantıkla denizliğin yani İstanbul Boğaz kıyılarının düzenlenmesi. Ba balıkçı barınakları da buna dahil olmak üzere. Zaten Ekran Başkanı'nın ilk göreve geldiğinden bu yana aslında söylediği ve istediği bir şeydi. Bu şu demek değil. Orhan Başkanımız çok güzel ifade etti. Yani e, biri diğerinden öncelikli üstün anlamında değil. Ama buranın bir düzene ihtiyacı var. Biz denizciliği denizin payını İstanbul'da arttırmak üzere gelen bir e, söylemin e, idarecileriyiz aslında. Değil mi? Biz burada canlı başla İstanbul'da deniz kullanımını pay derken sadece toplu ulaşımdaki paydan bahsetmiyorum. Tabii ki deniz kültürünün İstanbul'da olması gerektiği yere gelmesi için hep hareket ederken aklımızda bu sahip var açıkçası. Yani burada Beklik. amatör denizciler de dahil, balıkçılar da dahil, e, özel tekne sahipleri de dahil, orta bal orta balıkçılarına varana kadar. Yani denizin tüm paydaşları diyeyim ben ona artık. E, i̇nsanlar da dahil olmak üzere. Aslında kafamızda sürekli buranın nasıl düzenleneceği ve burada yalnız da değiliz. Yani e, paydaşlar derken burada bir Liman başkanlığımız var, sahil güvenlik komutanlığımız var, uygulama evet. bileşenleri aynı zamanda bunlar ve birlikte fikir alışverişleriyle yanlış giden Beraber şeyleri, herkes, herkes herkesin hayrına diyeyim, düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Yani canla başla diyebileceğim çalışmalar yürütülüyor ama burada bir daha onu hatırlatayım. Hani doğrusu budur, biz doğrusunu biliriz anlayışından, yani zerre kadar böyle bir anlayıştan uzak diyeyim. Tamamen katılımcı süreçte en doğrusunu ve İstanbul'a en uygununu yapma. Yani örnekler çoğaltılabilir sizin bahsettiğiniz gibi. Çok fazla içinden e, deniz geçen şehir olmamakla birlikte denizci şehirler var. Ama onları alıp copy paste ile de değil. İstanbul okay. özelinde hepsini tek tek değerlendirerek hareket edilmeye çalışılıyor. Mesela Deniz Taksiyelerinde de aynısını yaptık. Yani Deniz'de şu anda teknesini alan e, taksicilik hizmeti verebiliyor Deniz'de. Öyle değil mi? Yani sahil güvenlik çıktığı zaman Ruhsatsız bir tekne görse bunu e, gereken cezayı veremiyor noktada. E, Ukome'de biz bunu düzenledik. Bütün bileşenlerle birlikte oturduk dedi ki hayır denizde can mal güvenliği esastır. Burada bu hizmeti verecek herkesin şu tekneyle, e, şu e, ruhsatla, içinde çalışan insan şu kabiliyette, şu ehliyette olacak. Işıklarına, işte içindeki reklam alanlarına kadar bunu de bağlama alanlarına kadar tanımladık. Ve tüm taraflar hemfikir oldu. Bundan sonra bu işi yapacak herkesin e, kriterleri belirlendi. Burada da aynı şeyi yapmaya e, çalışıyoruz aslında. Yani Orhan başkanımız ifade ettiği gibi kıyılar hepimizin, kamunun. Yani burada herhangi bir önceliklendirmeden uzak en doğru nasıl kullanılabilir? Yani sizin söylediğiniz gibi usturmaçı usturmaçı üzerine o duvar hem tekne kullanıcılarına rahatsız eden bir şey. Ama daha ziyade e, e, teknesi olmayan, yaya olarak gezen insanlar da rahatsız eden bir şey. O yüzden biz bunu nasıl toparlayabiliriz? Bunu toparlarken de bir e, tekne kullanıcıları rahat tabii ki edecekler. E, Denizi özendirmeye de çalışıyoruz bir tarafta. Yani deniz kültürünü geliştirmek, denize ulaşmak, kolaylaştırmak aslında. Hani İBB ailesi olarak bunu nasıl yapacağımızı da düşünüyoruz. Nasıl insanlar daha kolay denize ulaşırlar? Fakat bir taraftan da işte o kirliliği de engelleyecek. Bunu da yasal bir şey de, yani denizde hareket etmek o kadar zor ki çok fazla paydaş var. Ama hukuki dayanak bulmakta zorlandığımız e, kurumların birbirle çakıştığı ama nasıl söyleyeyim bir e, bileşen kümesi oluşturmadığı alanlar var. Bu da hareket etniği e, engelliyor açıkçası hukuksal olarak. Peki yani ben Orhan Bey, Orhan Debir'e bir şehir planlamacısı olarak e, projesini sormak istiyorum. Şöyle giriş yapayım soruya. Şimdi Sandal Ömür Yarsuvat'ın da söylediği gibi İstanbul bir liman ve ciddi bir denizcilik kültürü var ve sandal vardı İstanbul'un kültüründe, denizcilik kültüründe vardı. Şimdi yok oldu. Yani mesela kayıkhaneler küçük 6 metre küçükten yani küçük teknelerin Boğaz kıyılarında ve Marmara Mar Mar kıyılarında değil. Kayıkhane projeniz var mı? ya Projenin içinde kayıkhane var mı mesela? Şu anda şeyler barınaklar var tabii ki var. Barınaklar da var, marinalar da var projenin içerisinde. Seninle Hanım çok güzel özetledi. Yani her tür şeyin teknenin şey yapabileceği, sığınabileceği ve bütün bu projeksiyonlar yapılırken her tür teknenin projeksiyonu yapıldı. Ama sandal toplam popülasyon içerisinde sandalın oranı ne derseniz eskisi kadar değil. Olması da zaten. Ama, ama özendirmezseniz olmaz. Yani şöyle söyleyeyim bu Sinem Hanım'ı ilgilendiriyor. Ben İstanbul'da toplu taşıma kullanıyorum. Denizi, denizci olmama rağmen, denizi çok sevmeme rağmen benim takvimimde e, e, Boğaz'a paralel olarak giden bir e, deniz e, taşımacılığı yok. Sinem Hanım'ın... E, Projeleri olduğunu biliyorum, geliştirmeye çalıştığını biliyorum ama bugünkü durum itibariyle ben Bebek'ten Eminönü'ne gitmek için doğrusu iskeleye gitmiyorum. Çünkü makul evet. sürelerle Eminönü'ne düzenli bir deniz taşıması yok. Ben mecbur oluyorum tıklım tıklım otobüslerde yolculuk yapmaya. Evet, yani bunu, bu, bu yani siz, siz eğer sandala hayat tanıyacak bir düzenleme getirirseniz bana inanın. Bir sürü aile sandal sahibi olmak isteyecektir. Bizim bebekle ben küçükken yani 15-16 yaşındayken her ailenin bir teknesi vardı, bir sandalı vardı. Ve bebek koyu bizim sosyal yaşam alanı alanımızdı. Şehir hatları vapurlarıyla selamlaşırdık, kaptan düdük çal diye naralanırdık, onları da düdük çalarlardı. Çok insani bir ilişkimiz vardı. Ama siz eğer İstanbul'da sandallara hayatta hakkı tanıyacak bir düzenleme yapmazsanız, Sonra dönüp a kim kaç kişinin sandalı var diye soramazsınız Orhan Bey. Bakın, önce sandallara hayat hakkı tanıyacaksınız. Bakın sandallara hayat hakkı halişte tanınıyor. Halişte kaç tane sandal kaldı? Sizin çocukluğunuzdaki tekne ile şimdiki teknemizi karşılaştırın. Peki, peki hemen ya size sana, bir soru. Şeye soralım, hemen... Ömür Bey'e soralım. Çocukluktaki sandalıyla şimdiki teknesiyle biraz önce bahsetti. Çocuklukta sandalı varken şu anda Akdeniz'in 15, 15 metrelik yan kendisi var anladığım kadarıyla. Ne değiştirme de ömrü beş şey yaptı. <gülüyor> yani bu şey Haliste. İstanbul'un en eski hali şeyleri Haliste'dir. 16. yüzyılda Haliste bir şeylerin bizim doğmuş kültürünün şeyi sandala gider. 16. yüzyılda Galata Köprüsü yokken orada sandalcılar çözdü. Ben çocukluğumda. Evde ben de biliyorum kalıcı olma sandalla geçerdik 60'lı yıllarda Peki Orhan Bey size var, bir var, soru sormak istiyorum. Dolayısıyla Orhan... teknoloji değişti. Yani tüplü evet. televizyon kullanım demek gibi bir şey bu söylediniz. Evet. Elbette ki... büyümeyi o... büyümeyi engelleyemeyiz. Büyümeyi ve gelişmeyi yani. engelleyemeyiz. Adapte <gülüyor> olmamız lazım. farkı yok. Evet. Peki peki Orhan Bey size bir soru Buyurun. şehir planlamacısı olarak bu bir, bir mimardan gelen bir soru. Buyurun. Ben e, ufak 7,5 metre <gülüyor> bir tecrübem var. Marmara'da epey dolaştım. İstanbul sınırlarından çıkın büyük çekmeceden itibaren her taraf sandal dolu. Evet. Babalar çocuklarıyla, kızlarıyla, oğullarıyla balığa çıkıyorlar. Ben kendi gözlerimle gördüm. Evet üstelik de polislerden e, duş küveti gibi berbat teknelerle e, çıkıyorlar. O eski ahşap tekne kültürü de yok oldu. Tabii. Yani e, dolayısıyla bence bir proje yapılıyorsa bir kere Bakayım. yerel Yerel kültür mutlaka önemsenmeli. İstanbul'un kayık, İstanbul kayıkhanelere ihtiyacı var ki benim çocukluğumdaki çocukla deniz ilişkisi yeniden doğsun. Nostalji, <gülüyor> nostalji kaygılarınıza yürekten katılıyorum gerçekten ama ben size şunu söyleyeyim. Ee, İstanbul'da Boğaz'dan sadece transit geçen 50 bin gemi var. 50 bin. İstanbul balısında evet. şey yapan e, tur motorları var, turistik tekneler var. Nasıl ki otoyolda bisikletle dolaşamazsanız, kaybolmasının nedeni o. Çocuğunuz olsa Boğaz trafiğinde sandalı verip Boğaz aç, aç, açılır der misiniz? Hayır. Bakın, evet. bu son Olabiliriz son, son söylediğinize katılmıyorum. Dolduruyor. Orhan Bey, otoyolda bisikletle dolaşamazsınız cümlenize katılmıyorum. Otoyolda bisikletle gidilir yeter ki siz Otoyolda güvenli bisiklet yolu yapın. Gidin otoyolda 40 kilometre sıratın altına inilmez. Bırakın bisikletle gitmeyi. Ya, <gülüyor> yani. hayır, hemen yan tarafa bisiklet yolu yapılacak. Bu kadar basit. Otoboda olmaz işte onu söylemeye çalışıyorum. Niye olmasın? Ben bisikletle <gülüyor> Topkapı'ya gidebilmeliyim. Rastladınız mı hiç Allah aşkına? Ömür siz belli ki her yeri dolaşmışsınız. Otoyol da giden kimseyi rastladınız mı? Ne olur ben, ben, Şimdi ben Orhan Bey'e katılmakla beraber bu konuda ne yazık ki ben bir istisnayım. Ben Portekiz'de o biraz önce bahsettiğiniz elektrikli skuterlarla otoyola çıktım yanlışlıkla. <gülüyor> Ve gittim. Bir sonraki eksite kadar da gittim. Ee, ama şeye geleyim... Ee, bir, bir bir küçük özet ve bir araya getirici bir özet yapayım. Teknolojiyi ve gelişmeyi önleyemeyiz. Nasıl teknenin dizaynı Tabii. geliştiyse de, yani ahşap şeyden e, poliestere geçtiysek teknelerde, e, boğazın trafiği de 20 sene, 30 sene, 40 sene önceki gibi değil. O da arttı. E, onu da önleyemeyiz. İstanbul'un nüfusu kat be kat arttı, onu da önleyemeyiz. Bizim yapmamız gereken bugünün koşullarına göre. Bir adaptasyon yapmak işte o yüzden de idare var ve o yüzden de idare bunu yaparken ben bilirim diye yapmaması lazım. Sinem da söylediği gibi bir e, bir birleştirici e, birlikte e, karar verici bir düzen koyması. Bunların hepsi bence son derece olumlu şeyler. Bazı şeyler eskisi gibi nostaljide kalacak Beysun çok üzülüyorum bu konuda ama haklısın. Kayboluyor bunlar ancak bazı şeylerde mümkün değil. Yani ben e, 1970'lerin başında teknemle, yelkenli teknemle, küçücük yelkenli teknemle Boğaz'a geldim Kalamış'tan. Galatasaray oraya kadar gittim. Bugün böyle bir şey yapamam artık. Mümkün değil. Neden? Çünkü Boğaz'ın trafiği o günkü trafiğiyle. Bugünkü trafiği çok farklı. Ya o dediğinde haklısın yani ben de küçükken defalarca boğazı yüzerek geçtim. Evet artık yapamayız. Müm müm mümkündü çünkü Hı. gemi trafiği bu kadar yoğun değil. Şimdi Doğru. geçemezsin. Doğru. Beş dakikada bir tanker geçiyor. Doğru. Bir Şimdi adaptasyon yapmamız lazım bizim artık. Tasarım yapmamız lazım. Benim benim burada bir mimar olarak şiddetle önereceğim şey. Problemleri olduğu gibi kabul etmek değil, problemleri çözecek tasarımlar yaratmak. Evet. Orhan, Orhan Demir'e katılmıyorum. Demin söyledi otobanlığının yanında tasarlanmış bisiklet yolları yapılabilir. Güvenli olarak yapılabilir. Bu mümkündür. Doğru. Otoyola bisiklet çıkamaz gibi bir varsayımla proje yapamayız. Doğru. İhtiyar, bisiklet ihtiyacı varsa ona evet. göre tasarım yapılır. Koskoca Çin milyar min, bilmem kaç milyar e, insan yaşıyor. Trafik ulaşım çözümü bisikletle çözmüş vaziyette. Ile, evet. ile otoyolu karıştırıyorsunuz. Karayolu ile otoyolu karıştırıyorsunuz. Eee yalnız anladığım bir kadarıyla ben öneririm. Anladığım kadarıyla zaten... karayolu kar karıştırıyorsunuz. Otoyolun belli standartları vardır. Yani burada şimdi teknik konulara girmeyeyim ama Hakikaten konu çok yanlış yere gitti ve evet. hakikaten evet. hani bilinmeden konuşulurumu söyleyeyim. Konumuza kibariyle. geri dönelim. Konumuza geri dönelim. Boğaz kıyıları ve İstanbul'un e, denizde yaşamına. Zaten anladığım kadarıyla Orhan Bey'in söylediği aslında Beysun senin söylediğinde aynı. Yani proje geliştirelim dediği mesela İstinye'yi marinalaştırmayalım, bebeği marinalaştırmayalım dediğin. Evet. Bunlar özel yerler ve bunları özel yer olarak bunlara bir proje geliştirelim ve geliştirecekleri evet. projede anladığım kadarıyla sadece bir kullanım amacına yönelik olmayacak yani atıyorum oraya büyük yolcu gemileri sokacağız demeyecekler herkesin yararlanabileceği fakat oranın nüvesini oranın kültürünü muhafaza edici projeler olacak Kesinlikle. onu onu da bekliyoruz zaten şimdi zaman zaman Ters düşüyor gibi olsak bile ben de Orhan Demir'le aynı şeyleri düşünüyorum. Ama dediğim gibi ek olarak kurduğum cümle ihtiyaca göre tasarım yapılmalı. Yerel e, unsurlar mutlaka dikkate alınmalı. Hatta şu anda bilmiyorum şöyle bir önerim olacak hem Sinem Hanım'a hem e, Orhan Demir'e. Bu program bir başlangıç olsun. Mesela Boğaz'da e, sivil toplum girişimleri var, semt girişimleri var. Onların da olduğu bir programda bu sohbeti sürdürelim ki e, sizin projelerinize bir anlamda destek vermiş olalım. Tabii ki tabii Çünkü, burada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında değil tabii onu söylemeye çalışıyorum ben başından beri. Yani burada yapılacak her şeyde Sinan çok güzel özetledi. Başka paydaşlar da var. Valilik var, liman başkanlığı var, sahil güvenlik komutanlığı var, kuzeydeniz sahil komutanlığı var. var. E, dolayısıyla deniz ticaret odası var, deniz esnaf odası var, çok paydaş var, e, işletmeciler var. E, şey sadece bunlardan bir tanesi, e, Büyükşehir Belediyesi bunlardan bir tanesi ve yetki sınırları da kıyı kenar çizgisinin arkasından başlıyor. Hatta Boğaz tabii özel de bir yer. Onun kendi kanunu da var biliyorsunuz. 1983 yılında çıkan. 2009 sayılı. 60 sayılı Boğazçı kanunu var. Dolayısıyla rejim biraz daha diğer İstanbul'un diğer yerlerinden de farklı. Peki programın sonuna geldik. Sanıyorum zamanımız bitti ama ben şunu öneriyorum tekrardan Orhan Bey, Sinem Hanım sizler için de uygunsa bu programlara devam edelim. Çünkü sonuç olarak ben kendimi e, yolun başındaymışız gibi hissediyorum. Yani bir yolun ortasında düzenleme yapmıyoruz. O kadar büyük bir problem ki bu. Ee, özellikle bu tekne yığılması Boğaz kıyılarına. Yani bir çözüm üretmek üzere birlikte kafa yoralım. Tabii ki. Seve seve. Peki. Sinem son sözlerine alayım mı? Şu e, deniz ulaşımı hızlanacak mı? Ben deniz yolcusu olacak mıyım? <gülüyor> ya şeyi e, arada söylediğiniz paralel seferlerle ilgili. Aslında e, seferlerimiz var paralelde. Bu konuştukça da böyle reklam oluyor diye çok hoşuma gidiyorum. Çünkü, gidiyor. He. Çünkü çok e, sefer başına yolcu sayıları müthiş düşük. Hani hep konuştuğumuz şekilde müthiş düşük derken yediler, sekizler yani. Bazen ikiye, 3'e de düşüyor saat bazı. Şimdi eee bir kamu kaynağı bunu hep ıı, konuşuyoruz. Hepimizin parasını harcıyoruz. Yani denizin payını artıralım derken bir tarafta da e, bunu karlılık gibi düşünmeyin ama kamu, kamu kaynağının harcanması olarak düşündüğümüzde hakikaten hani attığımız taş, ıı, ürküttüğümüz kurbağaya değsin. Yani burada açtığımız seferleri insanlar kullansın. Bu akılcılık da işler yapalım diye düşünüyoruz. O yüzden ıı, ne kadar çok tercih edilirse e, toplu ulaşım daire başkanlığımızın sefer belirlemede eli o kadar kuvvetlenecek. Diyecek ki, ya burada ihtiyaç var, talep var. Muhakkak buraya geliştirmemiz lazım. Bu arada şunu da biliyorum. Yani açıldıkça da talep gelişir. Onu da farkındayım. Bu yönde de simülasyonlarımız yürüyor zaten. Yani biz buraya hat açtığımızda ne kadar yolcuyu buraya karadan çekebiliriz diye. Hatta burada e, İETT ile de işbirliği halindeyiz. E, onlar da bize büyük destek veriyorlar bu konuda. Ulaşım entegrasyonu tabii ki gene Orhan Başkanımızın Başkanlığında yürütülen oldukça önemsediğimiz işte finikülerin bittiği hemen aşiyana örnek verebiliriz mesela. E, Aşiyan finiküleri açılacak açılır açılmaz karşısına aşiyana bir iskele ve e, karşı dik beslemeler için şu an bir hat çalışması yapıyoruz. Bunun gibi aslında Boğaz'da ve Sarıyer'i biliyorsunuz bu sene e, 2021'de açtık yeni. Yani Boğaz'ı e, toplulaşım <gülüyor> anlamında sefer artırmada destekliyoruz. Ee, Topluluşma evet. Daire açıyor ama buradan hani e, boğazda oturan insanların da tercihlerini gerçekten e, burada gene karşılıklı konuşuruz. Bize talep varsa göremediğimiz. Ya bakın şu saat çok etkili olur. Muhakkak onu da simüle ederiz. Ee, Topluluşma onay verir tabii ki. <gülüyor> program zamanı bitti. Sanıyorum tamam. da bir dört dakika açtık ama ben e, Orhan Demir'den rica edeceğim. Bu e, Proje biraz daha detaylara girdiği zaman yani başlıktan başla bize projeyi anlatma aşamasına geldiği zaman ben kendisini tekrar e, Açık Deniz'de görmek istiyorum. Tabii ki seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sinem Hanım teşekkürler. Ömür Yarsuvat. Teşekkürler. teşekkürler. Teşekkürler. Orhan Bey tekrar teşekkürler. Evet Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.